Günaydın. Yerel seçimler yaklaşıyor ve seçimlerin toplumdaki yansımaları da imza kampanyalarına dönüşerek devam ediyor. Kampanyayı başlatan Nusret Atayman tüm belediye başkanı adaylarına seslenmiş. Talebi belediye başkanı adaylarının mal beyanında bulunması. Nusret diyor ki, görevi devralmadan önce ilk iş mal beyanında bulunulsun. Rüşvet, haksız kazanç, kara para sorunları ile kafamız karışmış ve toplum olarak birçok insana karşı güvenimiz sarsılmışken, Yerel seçimler dolayısıyla partilerin belirlediği adaylardan İlk beklenecek şey herhalde yasaya uygun biçimde mal beyanlarını hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmalıdır. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmamanın verdiği özgür irade ile tüm adaylardan bunu isterken, seçmenlerinin gözü kapalı parti bağımlılığına sığınmalarının doğru olmayacağını artık bilmelerini isterim. Özellikle sıradan bir maaşın üstünde getirisi olmayan ve birçok iş kolundan fazla çalışma emeği isteyen, binlerce insanın beklentisine çözüm sunma vaadi görev talep edenlerin, Aday olmak için gösterdikleri çabayı, olamadıklarında da gösterdikleri tepkiyi görünce bu işin millete hizmet aşkı ile yapılacağına inanmamızı sağlamaları gerekmektedir. Vakit geçirmeden belediye başkanlığı için aday olanların hepsilerinin hem partilerine hem de kamuoyuna açık mal beyanlarını yasa sınırları çerçevesinde sunmalarını beklemekte hakkımızdır, diyor Nursel. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir haberle devam ediyoruz programımıza. Kampanyanın muhatapları Üniversite Direktörü Profesör Doktor İsmail Yüksek ve UZEM Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Tuncay Sevindik. Kampanya başlatan Uğur Kondul'un talebi uzaktan eğitim ders ücretine eklenen ders kredi ücretinin geri çekilmesi. Uğur demiş ki: "UZEM 2013-2014 bahar dönemi uzaktan eğitim ders ücretlerine ders kredi ücretlerini ekledi ve böylece ödediğimiz ücret iki katına. Hatta ikinci öğretimlerin ödediği Ücret de 3 katına çıkmış oldu diyor. Ve şunları soruyor. Belirlenen ücrete eklenen ders kredi ücreti neden önceki dönemler değil de şimdi ortaya çıktı? Birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri arasında aynı koşullarda ders almalarına rağmen bu oranda bir ücret farkı olması adil midir? Şunu belirtmek isterim ki bu yürütülmekte olan kampanya... Öğrencilerin tepkisini ortaya koyacak bir platform oluşturmak, seslerini duyurmak amacıyla yapılmaktadır. İsteklerimize gelecek olursak, birincisi öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri arasında oluşan farka anlam veremiyoruz. İkinci öğretimler harç ödemeye devam ederken üstüne bir de birinci öğretimlerin iki kat uzaktan eğitim ücreti ödemesini istemiyoruz. Aynı site üzerinden, aynı hocalardan ve aynı slaytlardan ders alırken bu farkın oluşmasını eşitlik çerçevesinde anlayamıyoruz. Önceki dönemlerde de olduğu gibi bu ücretin 25 lira olarak belirlenmesini istiyoruz. Eğer ben bu ücretleri kabul etmiyorum, buna bir tepki göstermek istiyorum diyorsanız hepimize ait olan imza kampanyamıza destek olun. Sosyal medya üzerinden kampanyayı paylaşarak gerekli mercilerin dikkatini çekmeye başarabiliriz diyor Uğur. Sırada Ankara'dan bir haberimiz var. Kampanya Türkiye'nin mimarlık meslek kuruluşları tarafından Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yönelik başlatılmış. Kuruluşların talebi Ankara kent kapılarının yapımının durdurulması. Türkiye'nin mimarlık meslek kuruluşları Türkiye'de mimarlık kültürünün gelişmesi ve dünya standartlarında uygulanması yönünde çalışmalarıyla bilinen meslek kuruluşları olarak Ankara'da kent kapıları adıyla imalatına başlanmış olan tak örneklerini değerlendirmemizi kamuoyuna duyurmamızı görebiliriz diyor ve şöyle sıralıyor konudaki fikirlerini. 1- Antik Roma uygarlığında muzaffer generalleri ve kayda değer olayları anmak için dikilen zafer takları günümüzde işlevini ve anlamını yitirmiştir. Ulusal bayramlarda veya şenliklerde kurulan geçici dekorlar dışında örnekleri ancak ticari, turistik ve militer uygulamalarda gözlenebilen tak çeşitleri ne gelişmiş bir kültürün ne de çağdaş demokratik toplumun ifadeleri olabilirler. Vereceği mesaj ancak otoriter bir rejimin zamandan ve mekandan kopuk sahne dekorlarıyla iştigali olmaktadır. Ankara için önerilen tarihi dönemlerden toparlama dekorlar fevkalade işlevsiz, sanatsız ve tasarımsız olmanın yanı sıra üslupsuz nesnelerdir. Çünkü üslup tanımı gereği olumlu anlam yüklü bir sözcüktür. Olumsuzluk varsa üslup yoktur. Söz konusu dekorlar ülkemizi, çağımızı veya herhangi bir asal kültürü temsil etmekten uzak olduğu gibi bir sanatçının savunabileceği eser kapsamına da girmemektedir. Kimliği yok edilen kentte yapıştırma unsurlarla özellikle tarihte olan da anlamının boşaltılarak kestirmeden kimlik imal etmeye girişenler için yan bilgi verelim. 20. yüzyıl başına kadar ayakta olan 3. Sur duvarlarının özellikle hala belliğimizdeki yeri korunmaktadır. Sur'un ünlü kapıları İstanbul Kapı, Sivas Kapı, İzmir Kapı ve Çankırı Kapı olup Çankırı Kapı'nın ismi halen Çankırı Caddesi'nde yaşamaktadır. Bugün adı Yıldırım Beyazıt Meydanı ile unutturulan dış kapı da sonlanmaktadır. Günümüzde kentlerin otoyol girişlerine getirilen çağdaş tasarım çözümleri için kent kapısı mecazının kullanımı yanlış anlaşılmış olmalıdır. Tavlo oyunundaki kapı, devlet kapısı, gelir kapısı, masraf kapısı, bilgisayar portalı ve benzeri giriş-geçiş unsurları sahiden kapı şeklinde olmazlar. Bunlar birer soyutlamadır. Somut hale geldiklerinde tebessümle karşılanırlar. Ankara halkını güm, güm için daha iyi yollar düşünülmelidir. Apayrı bir vakka olan Oyuncak Saat Kuleleri ile birlikte 36 milyon Türk lirası ihale bedelinden söz edilen yalancı tak kapılar yoluyla ancak ihaleyi alanların yüzü gülebilir. Kentin otoyol girişlerine Yeni semboller ve yerine özgü işaretler kazandırılabilecek mimar, tasarımcı ve sanatçılar ülkemizde mevcuttur. Meşakkatli bir eğitim süreci sonunda edinilen ve yaşam boyu geliştirilip olgunlaştırılmayı zorunlu kılan ilgili mesleklerin mensupları söz konusu da rencide olmakta ve dünya pratiği karşısında dolaylı olarak küçük düşmektedirler. Saygın meslek kuruluşlarının kent girişlerine kalıcı sahne dekorları inşa edilmesine sessiz kalma lüksü yoktur. Yukarıdaki temel bilgiler dışında vurgulanması gereken bir nokta daha var. Belediye başkanları kendi dar beğenilerine göre savurganlık yapma özgürlüğüne sahip değildir. Türkiye'de kentlerin yersiz ve zamansız dekorlarla bezenmesinden daha ciddi sorunlar vardır. Kamuoyunu saygılarımızla duyururuz diyor mimarlar. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın.